Teklifi Hükümler Helal, Haram, Mekruh, Alışveriş, Siyaset, Hudut, Ahkam, Cihad, Hukuk ve iktisatta Ölçüler Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وبينه على لسانه ليهتدي به الخلق إلى سبيل الرشاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه إلى يوم المعاد وبعد Şer'i şerifin insana yüklemiş olduğu vazifelerin ismi, teklifi hükümlerdir. Akil, bali ve Müslüman olan herkes, ilahi buyrukları bilmelidir ki kendisine yüklenmiş olan vazifeleri zapt etmiş olsun. Ve bu cihetle Allah Teala'nın emir ve yasaklarına boyun eğerek bu vazifelerle nefsini terbiye etmiş olsun kulun Allah Teala'nın emir ve rızasına uygun olan niyeti, fiili, sözü meşru, aksi gayri meşrudur. Binaenaleyh şer'i şerife uygun niyetler, fiiller, sözler, ahlak ve hareketler meşrudur, maruftur. Bunlardan mutabık olmayanlar gayri meşru ve münkerdir. Meşruğu işlemekte Allah Teala'nın emri ve rızası var. Gayr-ı meşru'da rızası yoktur. Emredilen teklifi hükümler de farz, vacip, sünnet, mübah, eşit, helal olan şeylerdir. Yasaklanmak cihetiyle teklifi hükümler eşit, gayr meşru, haram, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh ve müfsitlerdir şu kadarki müfsitler bir ibadeti bozan Yahut gayri meşruu meşru kılan şeyler demektir bu takdirde müfsit gayri meşru olmasıyla beraber bazen meşru olabilir Bundan böyle eserimizde meselenin hükmünü yahut keyfiyetini bildirmek istediğimiz zamanda, müfsit kelimesinden daha ziyade mübah, helal, haram ve mekruh diye ifade ederiz. Bu eser esas ve temel itibarıyla usul ilminin kaideleri üzerine bina edilmiştir. Meşru, eşit ma'ruf ve gayr meşru, eşit münker kelimeleri altına giren hükümler birinci ve ikinci bölümde özetleştirilmiştir. Bundan böyle eserin sonuna kadar diğer altı bölümdeki şer'i hükümler, meselenin sıfatı, eşit keyfiyeti, hükmü bu iki temel üzerine inşa edilmiştir. Bazen de bir cihetle haram, bir cihetle mübah olan meseleler olur. Bu gibi meselelerde Mubah tarafı tercihli ise caizdir, haram veya tahrimi mekruh tarafı tercihli ise caiz değildir diye hüküm eşit ölçüler beyan edilmiştir. Bu iki temelden hareketle 3. bölümde batini duygularla kulun işleyeceği haram ve mekruhları, 4. bölümde zahiri beş duygulara yahut bedenin tümüne yahut ayak gibi bir azasına nispet edilebilecek haram ve mekruhları, sonra her iki itibarla o hükümlerin erkek ve kadına nispeti, sonra erkek ve kadın arasındaki müşterek meşru ve gayr-ı meşru münasebetlerin hükümleri izah edilmiştir. Dolayısıyla, Nikah ve evliliğe ait olan meseleler bu iki bölümde derç edilmiş, ancak pek meşhur olmayan mühim meseleler de istidradi olarak izah edilmiştir. Bunlar teker teker başlıklarda gizlenildi ise de, başlıkların altındaki izahlarda açıklanmıştır. Beşinci bölümde iki veya birkaç kişi arasında vuku bulabilecek, günlük hayatımızın, mesela alım-satım gibi meseleleri izah edilmiştir. İbadetlerin kabulü, semerelenmesi ve tahkiki imanın inkişafı, bedenin meşru hareketlerine bağlı olduğu için, 6. bölümde Allah Teala'nın huzurunda imanı itiraf etmekten ibaret, namaz ve vesileleri, oruç ve vesileleri, Ayrıca bu iki temelin bazı hikmetleri, zekatın, haccın farzları ve vacipleri, sünnetleri, hikmetleri izah edilmiştir. İbadetin birinci temeli olan kelime-i şehadet, ehli sünnetin nazarı, itikadın ölçüsüdür. Tek çare, şüpheden hakikate adlı eserlerimizde izah edildiği için bu eserimizde, oraya havale edilerek zikredilmemiştir. Müstesna ki söz konusu olursa, imana bağlı meseleler bil istidrat mevzu bahis olur. İslam'ın birinci temeli, o eserlerde, ikinci, üçüncü, dördüncüsü, yani namaz, oruç, zekat, bu eserin altıncı bölümünde zikredildiği halde, bu beş temelin beşinci kısmı olan cihadın kısımları, keyfiyetine ait olan ölçüler yedinci bölüme nakledilmiştir. Zira yedinci bölümde izah edilecek siyasi, idari işlerde çok ehemmiyetli iki büyük gaye vardır. Birincisi, ubudiyeti icra etmek ile Allah Teala'nın rızasını ve uhrevi saadetleri kazanmakla birlikte, Halka da dünyevi huzuru temin etmektir. İkincisi ise bu gayeye gönül bağlayanları korumak, kafirlerin şerrinden kurtarmaktır. Tıpkı şehri kuşatan bir kala ve sur gibi olan cihat, bir taraftan ibadetten bir bölüm, diğer taraftan siyasetten bir bölüm olduğu için ibadet bölümünde değil orada zikredilmiştir. Ayrıca 7. bölümde gerek İslam dinine gönül bağlamayan ve inanmayanları en geniş manasıyla kafirleri susturmak ve gerekse inandığı halde İslami tatbikattan yüz çevirenleri İslamiyeti yaşamaya davet etmek için ölçüler ve o âli daveti reddetmeyerek Allah Teala'nın yasaklarını işlemeye devam edenler için ikaz, imanlarının tehlikede olduğunu hatırlatmak için, İslami cezaların icrasındaki maksadın ne olduğu, aynı zamanda beşere huzuru temin etmekte, uhrevi saadetlerine tabi olan bir gaye olduğu izah edilmektedir. Demek İslami icraattan maksat, zamanımızda adet haline gelmiş mücerret dünya hayatının hakimiyeti, devlet kurmak, servetleri istila etmek değildir. Çünkü bunlar vesiledir. Asıl gaye uhrevi saadetleri kazanmak ve bir tabi bu kazancın vesileleri olan hakimiyeti de en geniş kapsamıyla devlet kurmayı da bu gayeye vesile edinmektir. Allah Teala'nın kanunlarından biri de hakimiyeti İslam'a teslim olmaya, bereketleri ise şer'i cezaları icra etmeye bağlı kılmasıdır. Demek, dünya hakimiyetinin berdavam olması, iman ve tevhide, beşerin huzuru ise, kulların kendi aralarındaki samimiyete bağlıdır. Sekizinci bölümde ise, bereketlerin celbedilmesi için, hukuki, mülki, siyasi, iktisadi, iktisabi ölçüler izah edilmiştir. Ve bin netice dünya hayatının muvakkat oluşu sebebiyle geçirilmiş olan fırsatların tedariki için hayır ve hayrat yapmak için vasiyetler sonuna eklenmiştir. Bu itibarla takribi olarak bu eserde 4 bin küsür şeri hükümler ifade edilmiştir. Yeni yetişen gençlerimizin kalplerindeki aşkın artırılması, haset edenlerin ateşinin söndürülmesi için, icat ve imdat kanunlarıyla masiva ve mahluku yaratan Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine niyaz ederim. Kalemin kaymasından, zihnin kaçırmasından mütevellit olan hatalardan, yine o zatı Akdes Teala'ya inabe ve rucu ederim. Bütün bu hususlarda eşrefi kainat Hazreti Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem ve nuru nübüvvetinin etrafında pervane gibi yanan silsile adamlarını vesile kıldım. Bir de adaş olan muhibbim tarafından ölçü, eşit hükümler ve hikmetlere ait meselelerde alfabetik bir fihrist hazırlanmıştır. Hazırlayan, ve yazı işlerinde emeği geçen kardeşlerime de teşekkür ederim. Allahümme salli ve sellim ala abdike ve nebiyike ve habibike, seyyidina Muhammedin ve ala ikhvanihi minen nebiyyina ve ala alihi salaten ve selamen neqra'u bihime ebu vabe cinanike, ve nesteclibu bihime esbabe ridvanike, ve nüeddi bihime ba'da hukukihi aleyna bifadlike ya Allah. Amin.